Yelminci mektup. İsmihi subhanahu ve inni şeyni illâ ismihi lesebih bihamdi. Ümmadıla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hundre tesbihi etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ ilâhe illallâhu vahdahu lâ la şerîke ve ve yumît. Ve, ve şey'in kadîr. وإليه المسير رحمن Rahman olan Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'tan başka ibadete يكحذير hiçbir ilah yoktur O birdir O'nun hiçbir şeriki yoktur Mülk O'na واحد Hamd O'na mahsustur واحد veren de O'dur Ölümü veren de O'dur O هو asla ölüm واحد olmayan واحد هو واحد هو واحد هو واحد هو واحد هو Her şeyin ve herkesin dönüşü de O'nadır. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sayhada i azam mertebesini taşıyan şu cümleyi tevhidiyenin on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebeyi tevhid -i rububiyet, hem bir ism-i azam noktasında bir kibirya-i ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatlarının izahını sair sözlere havale edip bir vaade binaen, şimdilik müzmel bir hülasa suretinde iki makam, bir mukaddime ile ona bir fiilisle yapacağız. Mukaddime. Katiyen bil ki, hırkatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Ve insaniyetin en Ali mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Cinn ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır ve ruhu beşer için en halis durur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir evet bütün hakiki saadet ve halis durur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır onlar onsuz olamaz Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven Nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, ya bil kuvve veya bil ti'il mazhardır. Onu hatiki tanımayan, saymayan nihayetsiz şekavete, alama ve evhama manen ve maddete müptelah olur. Evet şu perişan dünyada, avarenel ileşer içinde, semenesiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir çaresel gerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Birinci makam şu kelâm tevhidinin on 11 kelimesinin her birinde birer müjde var. ve o müzdede birer şifa ve o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur. Birinci kelime. La ilahe illallah da şöyle bir müjde ki, hadsiz hacat-i müptela, nihayetsiz adanın hücumunu hedef olan ruh-i insani, şu kelimede öyle bir noktayı istindak bulur ki, bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Ve öyle bir noktayı istindak bulur ki, bütün adasının şerrinden emin edecek, bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve salifini bildirir ve tanıklarır, Sahibini gösterir. Maliki kim olduğunu ira eder. Ve o ira ile kalbi vahşet mutlakadan ve ruhu hüznü elimden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir süruru temin eder. İkinci kelime vahdehu. Şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır şöyle ki kainatın ekser emmaiyle alakadar Ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan. Vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar bulunur ki, onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manen der, Allah birdir. Başka şeyleri müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temellük edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı O'nun yanında. Her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. O'nu bulsan her buldun. hassiz minnetlerden, korkulardan korkuldun. Üçüncü kelime, La şerikele. Yani nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şerikim yoktur. Allah bir olur. Müteaddit olamaz. Öyle de, rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi ı şeriki yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz, fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar, bize de müracaat et derler. Fakat ezel ebes sultanı olan Cenab-ı Hak, saltanatında şeriki olmadığı gibi, icraat-ı rububiyetinde dahi muinlere, şeriklere muhtaç değildir.'' Emir ve iradesi, havl ve kuvveti olmazsa hiçbir şey, hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve mu'in olmadığından o müracaatçı adama yasaktır. Onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kerime ruhu beşer için şöyle bir müjde verir ki, İmanı elde eden ruhu beşer, manisiz, müdahalesiz, kâilsiz, mümanaasız her halinde... her arzusunda, her anda, her yerde o ezer ve ebed ve hazain-i rahmet maliki ve defain-i saadet sahibi olan cemil-i zülcelal kadir-i zülkemalin huzuruna girip hacatını ahz edebilir ve rahmetini bulup, kudretine istinad ederek kemal-i ferah ve sururu kazanabilir. Dördüncü kelime lehu'l-mülk yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün hem mennûküsün. Hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor ki Ey insan sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdaraba düşüp azap çekme. Mülk başkasındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istina et. Rahmetini itham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bol. Hem der ki, mani sevdiğin bu alakadar olduğun ve perişaniyetinden esir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem Hakim'dir, hem Rahim'dir. mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Behşek aldığın zaman İbrahim hakkı gibi. Mevla görelim neyler? Ne ilerse güzel eyle de, pencerelerden seyret, içlerine girme. Beşinci kelime, lehul hamd. Yani hamt ve sena, medih ve minnet ona husustur, ona layıktır. Demek nimetler onundur ve onun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, Ey insan, nimetin zamanından elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmetli bir nihayenin semeresidir. Acı baki ise meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. Nasıl ki bir padişah zişanın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde... Yüz belki bin elmanın lezzetinin pekinde bir iltifatı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Öyle de, لَوْلْ حَمْدُ kelimesiyle, yani hamd ve şükürle, yani nimetten in'amı hissetmekle, yani min'imi tanımakla ve in'amı düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve in'amının devamını düşünmekle, nimetten bin derece daha leziz, manevi bir lezzet kapısını sana açar. Altıncı kelime, yuhyi, yani hayatı veren odur. Ve hayatı razıpla idame eden de odur. Ve levazımatı hayatı da ihzar eden yine odur. Ve hayatın adi gayeleri ona aittir. Ve mühim neticeleri ona bakar. Yüzde doksan dokuz meyvesi onundur. İşte şu kelime, şöyle fani ve aciz ve şere nida eder, müjde verir ve der. Ey insan, hayatın ağır tikaletini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp yüzüne düşme. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz yönlerini görüp, dünyaya gelişimden pişmanlık gösterme. Belki o sefiniği vücudundaki hayat makinası, hal yıkayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netait bir cihetle senin defter-i amaline geçer, sana bir hayat-ı bakiyeyi temin eder, seni ebedi idya eder. Yedinci kelime ve yumit Yani mevtü veren odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfeti hizmetten azad eder. Yani hayatı fani yeden seni hayatı dakire alır. İşte şu kelime. Şöylece fani cin ve insabarı der ki sizlere müjde. Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkiraz değil, sönmek değil, firat-ı ebedi değil, adem değil, tesadüf değil, Faizsiz bir idam değil, belki bir faili hakimi rahim tarafından bir terhistir, bir teddili mekandır. Saadet-i ebediyye tarafına, vatan aslilerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmağı olan alem-i berzaha bir misal kapısıdır. Sekizinci kelime, Yani bütün kainatın mevcudatında görünen, ve vesile-i muhabbet olan kemal ve ve ihsanın hassiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbuplara beden bir tek kilve-i cemali kafir gelen bir mağbud-u den yezel bir mahbub-u la yazal'in ezevi ve ebedi bir hayat-ı daimesi var ki şaide-i zeval ve feladan münezzeh ve avarız-ı naks ve kusurdan müderradır işte şu kelime cin ve inse ve bütün zi'i şuura ve ehl-i muhabbet ve aşka ilan eder ki sizlere müjde mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbub-i bakimiz var. Madem o var ve bakidir başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda sebebi i muhabbetimiz olan küsün ve insan faz ve kemal o mahbub-i bakinin cilve-i cemal-i çok perdelerden geçip ''Gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zavalleri sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi aynalardır. Aynaların değişmesi şaşay cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem, o var, her şey var.'' Dokuzuncu kelime, ''Bidihil hayır. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer.'' Her istediğiniz amal-i saliha yanında kaydedilir. İşte şu kelime cin ve ince nida edip müjde veriyor, diyor ki, Ey bitareler! Mezaristan'a düştüğünüz zaman, eyva, malımız harab olup, sahibimiz heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryad edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayırı yapabilecek bir Zat-ı Zülcelal sizi celbedip yer altında muvakkaten durdurur. Sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet ve bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Evet geçen baharın defter-i amalinin sayfaları... ve fidamatının sandıkçaları olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden, ve ikinci baharda daha şahşalı, belki yüz derece aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden kabine-i zülcelal, elbette sizin de metaici hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesretli bir surette mükafat verecektir. Onuncu kelime, وَنُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Yani o vahittir, ahattir. Her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeniye icat ettiği tatsız masruatı nihayetsiz kudretine, nihayetsiz insanlarla şehadet ederler. İşte şu kerime dahi şöyle mücve eder, der ki en iyi insan. Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahal saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şu fani dünyana veren baki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halik Zülcelal'in vaadine iman ve itimat et. Ona vaadinde full etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihette noksaniyet yoktur. İşlerine aciz müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir etmiş ve sana vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette seni onun içine alacak. Madem bir müşahade görüyoruz. Her senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 bin'den ziyade elmalarını ve milletlerini kemali intizam ve mizan da kemali suat ve resuletle tefsedipleşir. Elbette böyle bir Kadir-i Zülcelal adini yerine getirmeye muktedirdir. Hem madem her senede öyle bir kadir Mutlak, haşrin ve cennetin numunelerini binler tarzı icat ediyor. Hem madem bütün semavi fermanlarıyla saadet-i ebediye-i vaad edip cennetimizde veriyor. Hem madem bütün icraatı ve şunatı hak ve hakikattır Ve sırt ve ciddiyettedir. Hem madem asarının şahabetiyle bütün kemalat onun nihayetsiz kemaline delalet ve şehadet eder ve hiçbir cihette nakıs ve kusur onda yoktur hem madem kul kul vaad ve ve kiz ve aldatmak en çirkin bir haslet ve nakıs ve kusurdur elbette ve elbette o kadir zülcelal o hakim zülkemal o rahim zülcemal vaadini yerine getirecek saadet ve kapısını açacak adem babanızın vatana eslisi olan sizleri, ey ehli iman, idhal edecektir. 11. kelime, وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Halik-i Zülcelenlerine dönecekler ve mevla kelimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar faniden gidip dar ve de huzur-ü kibirya'ya müşerref olacaklar. Yani esnaf dağı dağısından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-ı rahimlerine makar saltanatı ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya. Herkes kendi haliki ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime. Bütün müzdelerin fevkinde şöyle müzde eder ve der ki, ''Ey iyi insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?'' 32. sözün ahirinde denildiği gibi, ''Dünyanın bin sene mesurdan hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rüyet cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Celal'in daire rahmetine ve mertebe huzuruna gidiyorsun.'' Müttela ve meftun ve müşrak olduğunuz mecazi mahbuklarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsrün ve cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsb-i esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün metafetiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizatlar ve cazibeler bir ay muhabbeti olan bir mağbud-u bir mahbub-u layezalin daire-i huzuruna ve ziyafettah-ı ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse, kadir kapısına ağlayarak değil gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki, ey insan, fenaya, ademe, hikriye, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimi yeset oluyorsunuz. Zulümata değil, alem-i giriyorsunuz. Sahip ve malik hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan-ı ezelinin dönüyorsunuz. Kesrette boğulmayı değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Sirata değil, misali mütevileceksiniz. İkinci makam. İsmi Azam noktasında tevhidin ispatına muhtesar bir işarettir. Birinci kelime.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 Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehabiyet ve ihsanat görüyoruz. Öyleyse bir zarure şu hal ve şu keyfiyet faal, hallak, fettah ve hattir Zat-ı Zulcelal'in vücudu vücudunu ve vahdetini ispat eder, belki ihsas eder. Evet mevcudatın mütemadiyen zavalleri, tazelenmeleri gösteriyor ki o mevcudat, bir sani kadirin kudsi esmasının cilveleri, ve Envar-i Esmaiyesi'nin gölgeleri ve Af'ali'nin eserleri ve kalem-i kader ve kudretin bakışları ve sayfaları ve cemal-i temalinin aynalarıdır. Şu hakikat uzmaya ve şu tevhidin mertebi uliyasına şu kainatın sahibi bütün gönderdiği mukaddes kitaplar ve sonuflarıyla o tevhidi gösterdiği gibi bütün ehli hakikat ve kamilini nevi beşer tahdikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla ...aynı mertebe-i gösteriyorlar. Ve kainat dahi az ve fakriyle beraber mazhar olduğu daimi mucizat sanatın ve havari iktidar hazain-i servetinin şehadetiyle aynı mertebe-i tevhide işaret eder. Demek şahidi ezeli bütün kütüp esrufuyla ve, ve ehl-i bütün tehtikat ve küşufuyla ve alem-i şehadet, bütün muntazam ihval ve hakiman-i şuunatiyle o mertebe-i tevhidde bil-icma ittifak ediyorlar. İşte o vahidi ahadi kabul etmeyen ya nihayetsiz irahları kabul edecek veyahut ahmak sofesta gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar edecek. İkinci kelime vahdehu. İşte şu kelime sarih bir mertebeyi i tevhidi gösterir. Şu mertebeyi dahi azami bir surette ispat eden gayet kuvvetli bir birhanına şöyle işaret ederiz ki, biz gözümüzü açtıkça, kainat yüzüne nazarımızı saldırdıkça, en evvel gözümüze yürüyen, am ve mükemmel bir nizandır. Ve şamil hassas bir nizandır. Görüyoruz, her şey dakik bir nizanla, hassas bir nizan ve ölçü içindedir. Daha bir parça dikkat nazar ettikçe, yeniden yeniye bir tanzim, ve tevzimlik gözümüzle çarpıyor. Yani birisi intizamla o nizamı değiştiriyor ve tahtıyla o mizanı tazelendiriyor. Her şey bir model olup, pek kesretli, muntazam ve mevzun suretler giydiriliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe o tanzim ve tevziğin altında bir hikmet ve adalet görünüyor. Her harekette bir hikmet ve maslahat gözetiliyor. Bir hak, bir fayda takip ediliyor. Daha ziyade dikkat ettikçe gayet hekimane bir faaliyet içinde bir kudretin tezahüratı ve her şeyin her şehrini ihata eden gayet muhit bir ilmin cilveleri nazar şu şuurumuza çarpıyor. Demek bütün mevcudattaki şu nizam ve nizam umum am bir tanzim ve tevzini ve o tanzim ve tevzim am bir hikmet ve adaleti ve o hikmet ve adalet bir kudret ve ilmi gözümüze gösteriyor. Demek bir Kadir-i şey ve bir Alim-i şey şu perdeler arkasında akla görünüyor. Hem her şeyin evveline ve akıma bakıyoruz. Hususan zihayet mev'inde görüyoruz ki, başlangıçları, asılları, kökleri hem meyveleri ve neticeleri öyle bir tarzdadır ki, dünya tohumları, asılları birer tarife, birer program şeklinde bütün o mevcudun cihazatını tazambun ediyor ve neticesinde ve meyvesinde yine bütün o zihayatın manası süzülüp onu tecembu eder. Tarihçi hayatını ona bırakır. Güya onun aslı olan çekirdeği, desatiri icadiyesinin bir mecmuasıdır. Ve meyvesi ve semeresi ise, evamiri icadiyesinin bir fihlisesi hükmünde görüyoruz. Sonra o zihayatın zahirine ve batınına bakıyoruz. Gayet derecede hikmetli bir kudretin sarrufatı, ve nafiz bir iradenin tüspiratı, ve görünüyor. Yani bir kuvvet ve kudret icat eder. Bir emir ve irade suret giydirir. İşte bütün mevcudat, böyle evlerine dikkat ettikçe bir ilmin namesi ve ahirine dikkat ettikçe bir saniğin planı ve beyan namesi ve zahirine baktıkça bir fail-i muhtarın ve müridin sanatlı ve tenasitli bir kulli sanatı ve batılına baktıkça Bir Kadir'in gayet muntazam bir makinasını müşahede ediyoruz. İşte şu hal ve şu keyfiyet, bir zarure ve bilbeda ilan eder ki, hiçbir şey, hiçbir zaman, hiçbir mekan, bir tek Saniy-i Zülcelal'in tasarrufundan hariç olamaz. Her bir şey ve bütün eşya, bütün şüunatıyla bir Kadir-i Mürid'in kabze tasarrufunda tedbir edilir. Ve bir rahman Rahimin tanzimiyle ve lütfuyla güzelleştiriliyor. Ve bir hannah-ı mennanın süslendiriliyor. Evet başında şuur ve yüzünde gözü bulunana, şu kaynak ve şu mevcudattaki nizam ve nizam ve tanzim ve tevzin, bir tek yekta, vahid, ahad, kadir, mürid, alim, hakim zatı, vaktaniyet mertebesini ne gösterir? Evet her şeyde bir birlik var. Birlik ise biri gösterir. Mesela dünyanın lambası olan güneş birdir. Öyleyse dünyanın maliki dahi birdir. Mesela zemin yüzündeki zihayatların hizmetçilere olan hava, ateş, su birdir. Öyleyse onları istihdam eden ve bizlerim musahhar dahi birdir. İçinci kelime, la şerikele. Şu kelimeyi, 32. sözün birinci mevkıfı gayet kuvvetli ve şahşalı bir surette ispat ettiğinden ona havale ederiz. Onun fevkinde beyan olamaz, ondan daha ileri beyan eden yol... ve izah edilmez. Dördüncü kelime lehul mülkü yani ferşten akşa seradan süreyya'ya zerrattan seyyarata ezelden ebete kadar her bir mevcut samavat ve az dünya ve ahiret her şey onun mülküdür. Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde onundur. Şu mertebeyi i uzmay malikiyet ve makamı azam-ı tevhidin bir hüccet-i kübrası Latif bir zamanda ve latif bir hatirada arabi ibaresinde şu acizin hatrına ilta edildi. O Latif hatıranın hatrı için aynı ibare-i arabiyeyi kaydedip sonra me'alimi yazacağız. لهul mülk li enne zake al-alem kebir ke hada al-alem kudretihi mektubu kaderihi ibda'uhu li dharake sayyerehu mescidah اجاده لهذا سيره ساجدا انشا اولداك سيره ذات ملكا اجاده لهذا سيره مملوكا سمط في ذاك تظاهر الكتابه صبغته في هذا تظاهرت خطابا قدرته في ذاك تظهر قسمته رحمته في هذا تنظم يمكهه قسمته في ذاك Teşhedü Hüvel Vahid Niyametuhu Fihada Tu'linuhu Hüvel Ahad Sikketuhu Fihake Fil Külli Vel Eczad Hatemuhu Fihada Fil Cismi Vel Ağda Mülk umuman O'na Haittir. Zira Şu Büyük Alem tıpkı Bu Küçük Alem gibidir. Her ikisi de O'nun Kudretinin Masbu'u ve Kaderinin Mektubudur. Şu büyük alemi iddia ederek onu bir mescit haline getirmiş. Bu küçük alemi icat ederek onu da bir sacit kılmıştır. Şunu bir mülk şeklinde inşa etmiş. Bunu da bir memlük olarak icat etmiştir. Şundaki sanatı bir kitap olarak tezahür etmiş. Bundaki sıvhası ise kitap çiçekleri suretinde açmıştır. Şunda kudretiyle haşmetini gösterir. Bunda ise rahmetiyle nimetlerini tanzim eder. Şundaki haşmeti O'nun vahidiyyetine şahadet eder. Bundaki nimetleri ise O'nun ehadiyyetini ilan eder. Şu büyük alemin kül ve eczalarında O'nun sikkesi okunduğu gibi bu küçük alemin cisim ve azalarında da O'nun hakemi vardır. Birinci fıkra Yani şu kainat denilen Alem-i Ekber Ve insan denilen onun misali i olan âlem-i asrar, kudret ve kader kalemiyle yazılan âfâki ve enfûsi muhtaniyet elini gösteriyorlar. Evet, kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mityas numunesi insanda vardır. O daire kübradaki sanat, sâni vahide şehadet ettiği gibi, şu insanda olan küçük mityastaki hurdebini sanat dahi yine o sâniye işaret eder, muhtekini gösterir. Hem nasıl ki, şu insan gayet manidar bir mektubu Rabbanidir, muntazam bir kasibe-i kaderdir, öyle de şu kainat dahi aynı o kalemi kaderle fakat büyük bir mityasta yazılmış muntazam bir kasibe-i kaderdir. Hiç mümkün müdür ki, hassiz alameti farika ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikkey vahdete ve bütün mevcudaki omuz omuza, el ele, baş başa veren kainat üstündeki hatim-u bahtaniyete vahid-i ahad'dan başka bir şeyin müdahilesi bulunsun. İkinci fıkra. İbda'uhu liza'ki ilahir. Meali şudur. sani Hakim. Alem-i e öyle dediği bir surette halk edip, Ayat-i Kibriyas'ini üstünden nak çekmiş ki, kainatı bir meskiyedi kebir şekline döndürmüş. Ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip, ona akıl vererek, onunla o mucizat sanatına ve o bedi kudretine karşı secdeyi hayret ettirerek ona ayat-ı kibiriyayı okutturup kemerbestey ubudu ettirerek o mescid kebirde bir abd-i sacit fıtratında yaratmıştır. Hiç mümkün müdür ki şu mescidi i kebirin içindeki sacitlerin abdlerin mabud-ı hakikileri o sani vahide ahatten başkası olabilsin. Üçüncü fıkra inşa-u-nizake ila ahir, ne âli şudur ki, o malikül mülkü Celal alem-i ekberi bahusus yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki, birbiri içinde hıssız daireler olup, her bir daire bir tarla hükmünde olup, vakit ve vakit, mevsim ve mevsim, asır ve asır eker, biçer, mahsurat alır, mütemadiyen mülkümü çalıştırır, tasarruf eder, En büyük daire olan zerrat alemini bir tarla yapıp, her zaman kainat kadar maksulatı kudretiyle, hikmetiyle onda eker, biçer, kaldırır. Alemi şehadetten alemi gayba, daireyi kudretten daireyi ilme gönderir. Sonra, mutamassık bir daire olan zemin yüzünü aynen öyle bir meza yapmış ki mevsim ve mevsim alemleri envaları içinde eker, biçer, kaldırır. Manevi maksulatını dahi gaybi, ukredi, misali ve manevi alemlerine gönderir. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi yine yüz defa, bin defa kudretle doldurup hikmetle boşalttırıyor. Daha küçük bir daire olan bir zihayatı, mesela bir ağacı, bir insanı yüz defa onun kadar ondan maksulat alır. Demek o malikül mülkü zülcelal, küçük büyük, cüz'i külli her şeyi birer modern hükmünde inşa ederek, Yüzler tarzda taze taze nakışlarla münaktaş, mensucat sanatını onlara giydirir. cilve esmasını, mucizat kudretini izhar eder. Kendi mülkünde her bir şeyi birer sayfa hükmünde inşa etmiş. Her sayfada yüzler tarzda manidar mektubatını yazar, hikmetini, ayatını izhar eder, zi şuurlara okutturur. Şu Alem i Ekber'i mülk şeklinde inşa etmekle beraber Şu insanı dahi öyle bir surette halketmiştir ve ona öyle cihazat ve aletler ve havas ve hissiyatlar ve bilhassa nefis, heva ve ihtiyaç ve iştah ve hız ve dava vermiştir ki, o geniş mülkünde bütün mülke muhtaç bir memluk hükmüne getirmiştir. İşte hiç mümkün müdür ki, pek büyük olan alem zekattan ta bir sınağa kadar bütününü mülk ve tarla yapan ve küçük insanı o büyük mülke nazır ve müfettiş, ve çiftçi ve tüccar ve dellal ve abid ve memluk yaptıran ve kendine muhterem bir misafir ve sevgili bir muhatap iptikaz eden o malikül mülkü zülcelal'den başka o mülke tasavruf edip o memluke seccid olabilsin. Dördüncü fıkra sanatuhu fizzake ila ahir ibaresidir ve şudur ki saniy zülcelal'in alem-i ekberdeki sanatı o derece manidardır ki O sanat bir kitap suretinde tezahür edip kainatı bir kitab kebir hükmüne getirdiğinden aklı ı beşer. Hakiki fenn hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ve o kitabı hikmet o derece hakikatle bağlı ve hakikattan medet alıyor ki büyük kitab-ı bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamından kitap şekline girdi. İnsandaki sıbıgatı ve nakşi hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Yani o sanat, o derece manidar, vahassaz ve güzeldir ki o makine izni hayattaki cihazatı fonograf gibi nutta geldi, söylettirdi. Ve öyle bir ahsen-i içinde bir sıvı-yı Rabbaniye vermiş ki o maddi, cismani, camit kafada manevi, gaybi, hayattar olan beyan ve hitap çiçeği açıldı. ve o insanın kafasındaki kadiyyet nitotu ve beyana o derece ulvi cihazat ve istidat verici. Sultan ezeliye muhatap olacak bir makamda intisaf ettirdi, terakki verdi. Yani fıtrat-ı insaniyetteki sübhî rabbaniye hitab-ı ilahiçteye açtı. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesine gelen bütün mevcudattaki sanata ve hitap makamına gelen insandaki o sübhaya Vahide Ahad'dan başkası karışabilsin. Haşa. Beşinci fıkra. Kudretuhu fîzâke ilâ ahir. İbaresidir. Meal şudur ki, Kudreti i İlahiye, Âlem-i Ekber'de, Haşmet-i Rububiyetini gösteriyor. Rahmet-i Rabbaniye ise, Âleme ashar olan insanda, nimetleri tanzim ediyor. Yani Sani'in kudreti, Kibriya ve Celal noktasında. Kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki, güneşi büyük bir elektrik lambası, Amerikan değil ve yıldızları var meyveleriyle yaldızlar, elektrikler ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir halıçe ve dağları birer mahzen, birer direk, birer kale daha herkese bütün eşyayı büyük bir müthasta, o büyük sarayın levazımatı şekline getirerek şaşalı bir surette Haşmet-i rububiyetini gösterdiği gibi cemal noktasında rahmeti dahi en küçük zihayata kadar her ziruha elva nimetini verir, onunla tanzim eder. Baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip lütuf ve keremle tezhin eder ve o Haşmet-i Celaliye'ye karşı cemal-i rahmetini o küçücük insanlarla o büyük insana karşı çıkarır. Yani... Güneş ve arş gibi büyük cilimler haşmet nisanıyla ''Ya Celîm, Ya Kebil, Ya Azîm'' dedikleri vakit, sinek ve semek gibi o küçük zihayetler dahi rahmet nisanıyla ''Ya Cemîm, Ya rahim, Ya Kerîm'' diyerek o musriho-yü kübrâya latif mevâmatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Hiç mümkün müdür ki o celîl yüzü cemâlden ve o Cemil-i başka bir şey kendi başıyla şu alem-i ekber-i asgara icat cihetinde müdahale edebilsin. Haşa! Altıncı fıkra. Hishmetuhu fî zâke ilâhî ibarisidir. Meali şudur ki, yani kainatın heyyet-i mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyyet, vahdaniyet-i ilahiyeyi ispat edip gösterdiği gibi, zihayatların cüsiyatlarına mukannem erzaklarını veren nimet-i rabbaniye dahi ehadiyyeti ilahiyeyi ispat edip gösterir. Vahiliyet ise bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Ehadiyyet ise her bir şeyde hali kükürlü şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir. Mesela güneşin ziyası bütün zeminin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misalini gösterir. Ve her bir şeffaf yüzde ve su katrelerinde Güneş'in ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ahadiyet misalini gösterir. Ve her bir şeyde, hususen zihayatta ve bilhassa her bir insanda o saniyin ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ahadiyeti gösterir. İşte şu fıkra işaret eder ki, kainatta tasavvuf eden paşmet rububiyet, O koca güneşi, şu zemin yüzündeki zihayatlara bir hizmetkar, bir lamba, bir ocak ve koca küre zemini onlara bir beşik, bir menzil, bir ticaretgah ve ateşi her yerde hazır bir aşçı ve dost ve bulutusuz geç ve murdiya ve dağların mahzan ve ambar ve havayı zihayata enfaz ve nüfusa yelpaze ve suyu yeniden hayata girenlere, süt emziren daye ve hayvanata, alahu hayat veren bir şerbet çükmine getiren rububiyet ilahiyete gayet vasık bir surette vahtaniyet ilahiyeti gösterir. Evet halık vahitten başka kim güneşi arzlara musahhar bir hizmetkar eder ve o vahid ahad'dan başka kim havayı elinde tutar? pek çok vazifelerle tevziif edip ruhi zeminde çevik çalak bir hizmetkar eder ve o vahid ahad'dan başka kimin haddine düşmüştür ki ateşi açsın? ve kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe bir der batman eşyayı yuktursun. Ve herkese, her bir şey, her bir unsur, her bir ecram-ı o haşmet-i rububiyet noktasında vahid-i gösterir. İşte celal ve haşmet noktasında vahidiyet göründüğü gibi, cemal ve rahmet noktasında dahi nimet ve ihsan, ehadiyet-i ilahleyi ilan eder. Çünkü zihayatta ve bilhassa insanda, o derece sanat-ı camia içinde hassiz enva-ı nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek cihazat ve aletler vardır ki, bütün kainatta tecelli eden, bütün esmasının cilvesine mazhardır. Adeta bir nokta-ı mihrakiye hükmünde, bütün esma-ı birden mahiyetinin aynasıyla gösterir ve onunla ehadilik ilahi ilan eder. Yedinci fıkra, Sikketu fi zâke fil külli vel ezzâ. ki Ne al-i şudur ki Sani Zülcelal Alem-i Ekber'in heyyet mecmuasında Bir sikke-i tıbrası olduğu gibi Bütün esasında ve envaında dahi Birer sikke-i vahdet koymuştur Alem-i asgar olan insanın cisminde Ve yüzünde birer Hatem-i vahdaniyet gibi Her bir azasında dahi Birer mühr-i vardır Evet o Kadir-i Her şeyde Külliyatta ve cüziyatta, yıldızlarda ve zerrelerde birer sütkeyi vahtet koymuştur ki ona şehadet eder. Ve birer mührü vahtaniyet basmıştır ki ona delalet eder. Şu hakikat uzma 22. sözde ve 32. sözde ve 33. mektubun 33 adet penceresinde gayet parlak ve kat'i bir surette izah ve ispat edildiğinden onlara havale edip sözü keser, burada hatime veririz. 5. Kerime لَهُ الْحَمْدِ Yani bütün mevcudatta sebebi i medih ve sena olan kemalat O'nundur. Öyleyse hamd dahi O'na aittir. Özelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek met sena O'na aittir. Çünkü sebebi i medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar-ı hamd olan her şey O'nundur. O'na aittir. Evet ayat-ı Kur'aniye'nin işaratıyla... Bütün mevcudattan daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye giden bir ubudiyettir, bir tesbihdir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamd senadır ki daimi o dergaha gidiyor. Şu hakikat-ı tevhidi ispat eden bir bürhan-ı azama şöyle işaret ederiz ki, şu ki baktığımız vakit Bağistan şeklinde, Safı ulvi yıldızlarla yıldızlanmış, zemini ziynetli mevcudatla senlenmiş surette görünüyor. İşte şu Bağistan'daki muntazam nurani ecran ulviye ve hikmetli ve zinetli mevcudat-i süfriye. Umumen her biri lisan-ı mahsusuyla derler ki biz bir Kadir-i Zulcelal'in mucizat kudretiyiz. Bir harika hakim ve bir sani kadirin vahketine şehadet ederiz. Ve şu bağistan alem içindeki küre-i arıza bakıyoruz. Görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengâret. Yüz süslü çiçekli nebatat tayfeleri onda serilmiş ve çeşit çeşit yüz binler hayvanat onda serpilmiştir. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve ziynetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilan ediyorlar ki biz bir tek saniye hakimi sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız ve vahdaniyetin birer dellalı, birer şahidiyiz. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar, görürüz ki gayet derecede alimane, hakimane, kerimane, latifane, cemilane yapılmış muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar, bir umum, bir lisan ile ilan ederler ki biz bir rıhmanız-ül cemalin ve bir rahim kemalin muciz numa hediyeleriyiz. Hayret numa ihsanlarıyız. İşte barıstani kainattaki ecran ve mevcudat ve küre arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşşar ve nebatatın başlarındaki ezhar ve semerat nihayet derecede yüksek bir sada ile şahadet eder, ilan eder, derler ki Bizim harikamız ve musafirimiz ve bize hediye veren Kadir-i Zülcemal, Hakim-i Bimisal, Kerim-i Pürneval her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez, hiçbir şey daile-i kudretinden hariç olamaz. Kudretine nispeten zerdeler, yıldızlar birdir. Külli cüz'i kadar kolaydır. Cüz, tüm kadar kıymetlidir. En büyük, en küçük kadar kudretine nispeten rahattır. Küçük büyük kadar sanatlıdır. Belki sanatça küçük büyükten daha büyüktür. Bütün mazideki acayip kudreti olan vukuat şehadet eder ki, o kadir mutlak. Bütün istikbaldeki acayip imkanatı muktedirdir. Dünü getiren yarını getirdiği gibi mazi icat eden o zat kadir istibali dahi icat eder. Dünyayı yapan o sani hakim ahireti de yapar. Evet mahdudu bir hak. Yalnız o kadir-i zülcelal olduğu gibi mahmudu bil ıtlak yine yalnız otur. İbadet ona mahsus olduğu gibi hamd sena dahi ona hastır. Hiç mümkün müdür ki Semalat ve arzı halk eden bir saniye hakim, Semalat ve arzın en mühim neticesi ve kainatın en mükemmel meclisi olan insanları başıboş bıraksın, esabh ve tesadüfe havale etsin, hikmet-i bahiresini abesiyete terbetsin, haşa. Hiç mümkün müdür ki hakim alim bir zat bir ağacı gayet ehemmiyetle tedbir ve tasvir edip ve gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde, O ağacın gayesi faydası olan meyvelerine bakmayıp ehemmiyet vermesin. Hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zahir olsun. Elbette bakmamak, ehemmiyet vermemek olamaz. Ağacı ehemmiyet vermek meyveleri içindir. İşte şu kainatın zişuru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gayesi insandır. Şu kainatın sani hakimi mümkün müdür ki şu zişur meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadeti, şükür ve muhabbeti başkalara verip hikmet-i bâhiresini hiçe indirsin veyahut kudret-i mutlakasını azzetler bettirsin veyahut imm-i muhitini cehle çevirsin yüz bin defa. Haşa! Hiç mümkün müdür ki şu kainat sarayının binasındaki makası da Rabbaniye'nin medarı olan olur ve Zişiur'un serkirası olan ne bi insanın mazhar olduğu nimetlere mukabil izhar ettikleri şükür ve ibadeti o saray kainatın saniyinden başkasına gitsin. ve o sanii zülselal, o gayetül gaye olan şükür ve ibadeti başkalara gitmesine müsaade etsin. Hem hiç mümkün müdür ki, hassiz elvar nimetiyle kendinizi yeşunlara sevdirsin ve hassiz mucizat sanatıyla kendini onlara tanıttırsın. Sonra onların şükür ve ibadetlerini, hamd ve muhabbetlerini, marifet ve minnettarlıklarını esbaba ve tabiata terk edip ehemmiyet vermesin. Hikmeti mutlakasını inkar ettirsin. saltanat-ı rububiyyetini hiçe indirsin. Yüz bin defa, haşa ve kella. Hiç mümkün müdür ki? Bir baharı halk edemeyen ve bütün meyveleri icat edemeyen ve yeryüzünde sikteleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen onların bir misal misafları olan bir elmayı halk edip ve o elmayı nimet olarak birisine yedirsin, sikrünü kazansın. Mahmudu bir ıttaka halk noktasında iştirak etsin. Haşa. Çünkü bir il elmayı halk eden kim ise bütün dünyaya gelen elmaları icat eden yine o olabilir. Çünkü sitte birdir. Hem elmaları icat eden kim ise bütün dünyada medar rızık olan hububat ve semeratı halk eden yine odur. Demek en küçük cüc'i bir zihayata en cüc'i bir nimeti veren doğrudan doğruya kainatın harikıdır ve razzak-ı Öyleyse şükür ve hamd Doğrudan doğruya ona aittir. Öyleyse hakikat-i kainat daima hak lisanıyla der. Lehu'l hamd. Min kulle ahadim minel ezel ilen ebed. Her kimden gelirse gelsin, ezelden ebede bütün hamd der, ona mahsustur. Altıncı kelime. Yuhyi. Yani hayat veren yalnız otur. Öyleyse her şeyin halık dahi yalnız otur. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayası, esası, neticesi, hülasası hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın Halik'i de O'dur. Hayatı veren elbette O'dur, hayy İşte şu mertebe-i tevhidin bürham-ı azamını şöyle işaret ederiz ki, başka bir sözde izah ve ispat edildiği gibi, zemin yüzünün sahrasında çadırları kurulmuş, gayet muhteşem zihayatlar ordusunu görüyoruz. Evet. Ayuka yumun tatsız ordularından her bahar mevsiminde yeni silah altına alınmış, gayet gelen taze bir ordu meydana çıkmış görüyoruz. Şu orduya bakıyoruz ki nebatat taifelerinden 200 binden ziyade ve hayvanat milletlerinden yine 100 binden fazla çeşit çeşit, muhtelif kavimler görüyoruz. Her bir milletin, her bir taifenin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, tarihsata ayrı, silahları ayrı. Müddet-i askeriyelere ayrı olduğu halde bir kumandana azam, hadsiz kudret ve hikmetiyle ve siz ilim ve iradesiyle, bitmez rahmetiyle, tükenmez hazinesiyle, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, karıştırmayarak, geciktirmeyerek, ayrı ayrı bütün o 300 binden ziyade milletleri ve taifeleri kemal intizamla, tamam-ı mizamla, vakti vaktine ayrı ayrı erzaklarını ayrı ayrı elbiselerini ayrı ayrı silahlarını vererek ayrı ayrı talimat yaptırarak ayrı ayrı terhisat ettiğini gözü bulunan bir müşahide görür ve kalbi bulunan bir aynel yakın tasdik eder. İşte hiç mümkün müdür ki şu ihya ve idareye ve şu terkiye ve ihateye o orduyu bütün şu onatıyla ihataya eden bir ilmi muhitin? ve o orduyu bütün levazımatıyla idare eden bir kudret-i mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin, müdahale edebilsin, on da hissesi olsun yüzbinler defa haşa. Malumdur ki bir taburda on millet bulunsa, ayrı ayrı teçhiz etmesi on tabur kadar güç olduğundan, aciz insanlar ister istemez bir tarzda teçhize mecbur olmuşlar. Halbuki şu yükayyum, şu muhteşem ordusu içinde, 300 binden ziyade milletlere ayrı ayrı teçhizat-ı hayati yayıveriyor. Hem külfetsiz müskülatsız kolay bir tarzda hafif bir şekilde gayet hakimane ve intizam terverane veriyor. Ve koca orduya bir tek lisanla huvellezî yuhili ki kainat mescidinde o cemaat uzmaya Allahu la ilahe illa huvelle yuhil kayyum la te'affuzuhu sinetum vela nevn ila ahir. Allah taala ki, ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Onu ne uyuklama ve ne de uykuturmaz. Gafletin hiçbir çeşidi, hiçbir zaman ona arz olamaz. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. Onun katında, onun izni olmaksın kim şefaat edebilir? O bütün mahlukatının geçmiş ve gelecekteki bütün hallerini bilir. Onun mahlukatı ise, Onun dilediğinden başka ilahi ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun hakimiyet ve sultanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak onun kudretine ağır gelmez. Her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan da ancak odur. O kuturuyor. 7. kelime ve yümik. Yani mevti veren otur. Yani Hayatı veren o olduğu gibi, hayatı alan mevt'ü veren dahi yine odur. Evet, mevt yalnız tahrip ve sönmek değildir ki, etbaba verilsin, tabiata havale edesin. belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor, fakat batinen bir sümbülün hayatına yoğurmasına, yani cüz'i tohumluk hayatından külli sümbül hayatına geçiyor. Öyle de, mevt dahi zahiren bir inhilal ve bir intifa göründüğü halde, Hakikatte insan için hayat-ı vakiyeye unvan ve mukaddime ve medde oluyor. Öyleyse hayatı veren ve idare eden kadir-i mutlak yine elbette mevte o icadı der. Şu kelimedeki mertebe-i uzmayte yiğidin bir bürhan-ı azamına şöyle işaret ederiz ki. 33. mektubun 24. penceresinde beyan edildiği gibi. Şu mevcudat, irade-i ilahiye ile seyyaredir. Şu kainat. Emr-i Rabbani ile seyyaredir. Şu mahlukat, İsm-i ile zaman neherinde mütevadiyen akıyor. alemi i gönderiliyor. Alem-i Şahadet'te vücud zahiri giydiriliyor. Sonra alemi i Gayba muntazaman yağıyor, iniyor. Ve Emr-i Rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür. İşte şu mahlukatın şu seyelamı, gayet hakimane rahmet ve ihsan dairesinde ve şu seyeranı gayet alimane hikmet ve intizam dairesinde ve şu cereyanı gayet rahimane şefkat ve mizan dairesinde baştan aşağıya kadar hikmetlerle maslahatlarla neticelerle ve gayelerle yapılıyor demek bir kadir-i zülcelal bir hakim-i zülkemal mütemadiyen tavaif-i mevcudatı ve her taife içindeki cüthiyatı Ve o taifelerden teşekkül eden alemleri kudretiyle hayat verip tavsiş eder. Sonra hikmetiyle terhis edip mevte mazhar eder. Alemi gayba gönderir. Daire-i kudretten daire-i ilme çevirir. İşte hiç mümkün müdür ki şu kainatı heyet-i mecmuasıyla çevirmeye muktedir olmayan ve bütün zamanlara hükmü geçmeyen ve alemleri hayata mevte bir fert gibi mazhar etmeye kudreti yetmeyen Ve baharları bir çiçek gibi hayat verip, yeryüzüne takıp, sonra mevkle ondan koparıp alamayan bir zat, mevkle imateye sahip çıkarılsın. Evet, en cüzi bir hayatın mevti dahi, hayatı gibi, bütün kakaiki hayat ve elbâ mevt elinde bulunan bir zat-ı kanunuyla, izniyle, emriyle, kuvvetiyle, ilmiyle olmak zaruridir. Sekizinci kelime Ve daha nahayemud, Yani hayat-ı daimidir, ezeli ve ebedidir. Mevt ve fena, adem ve ona arz olamaz. Çünkü hayat ona zatidir. Zati olan zail olamaz. Evet, ezeli olan elbette ebedidir. Kadim olan elbette bakidir. Vacibil vücut olan elbette sermedidir. Evet bir hayat ki, bütün vücut bütün envarıyla onun gölgesidir. Nasıl adem ona arz olabilir? Evet bir hayat ki. Vacip bir vücut onun nazımı ve ünvanıdır. Elbette Adem ve fena hiçbir cihetle ona arz olamaz. Evet bir hayat ki, bütün hayatlar mütemadiyen onun cilvesiyle zuhure gelir. Ve bütün hata'ı ki, sabite kainat ona istinad eder, onunla kaindir. Elbette hiçbir cihetle fena ve zaval ona arz olamaz. Evet bir hayat ki, onun bir lemay maruz-u fena, ve zeval olan eşya-i kesireye bir vahdet verip bekaya mezhar eder ve dağılmaktan kurtarır ve vücudunu muhafaza eder ve bir nevi bekaya mezhar eder yani hayat kesrete bir vahdet verir ipka eder hayat gitse dağılır felaya gider elbette öyle hadsiz lemat-ı hayatiye bir cilvesi olan hayat vacibeye zeval ve felaya yaşamaz şu hakikate şahit i kat'i şu kainatın zeval ve fenasıdır. Yani mevcudat vücutlarıyla, hayatlarıyla nasıl ki o hay hayatına ve o hayatın vücub-i vücuduna delalet ve şehadet ederler. Harçiye Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemruda karşı imate ve ihyada güneşin tulu ve gurubuna intikali cüz'i imate ve ihyadan külli imate ve ihyaya intikaldir. Ve bir teraktidir. Ve o deliğinin en parlak ve en geniş dairesini göstermektedir. Yoksa bir kısım ehli tefsirinin dedikleri gibi hafif delili bırakıp zahir deliyle çıkmak değildir. Öyledir. Mevcutleriyle, zevalleriyle o hayatın bekasına, sermediyetine delalet eder ve şehadet ederler. Çünkü mevcudat zevale gittikten sonra arkalarında yine kendileri gibi hayata mazhar olup yerlerine geldiklerinden gösteriyor ki daimi bir zihayat var ki mütemadiyen cilveye hayat hayatı tazelendiriyor. Nasıl ki güneşe karşı cereyan eden bir nehrin yüzünde kabarcıklar parlar gider. Gelenler aynı parlamayı gösterir. taife taife arkasında parlayıp sönüp gider. Bu sönmek parlamak vaziyetiyle yüksek, daimi bir güneşin devamına delalet ederler, öyle de. Şu mevcudat-ı hayat ve mevkin değişmeleri ve münavebeleri bir hay-i bakinin beka ve devamına şehadet ederler. Evet şu mevcudat aynalardır, fakat zülmet nuru ayna olduğu gibi hem karanlık ne derece şiddetliyse o derece nurun parlamasını gösterdiği gibi çok cihetlerle ziddiyet noktasında darlık ederler. Mesela nasıl ki mevcudat aczıyla kudreti i saniye darlık eder, fakrıyla gınasına aynadar olur, öyle de fenasıyla vekasına darlık eder. Evet zeminin yüzü ve yüzündeki eşcarın kıştaki vaziyeti fakiraneleri, ve baharda şaşa paş olan serlet ve günahları gayet kat'i bir surette bir Kadir-i Mutlak ve Gani-i Anel kudret ve rahmetine aynı darlık eder. Evet bütün mevcudat, yüya l ile Veysel-Karani gibi şöyle münacat eder, derler ki, Ya İlahena, Rabbimiz Sensin. Çünkü biz adliz, nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden Sensin. Hem sensin Halik, çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz. Hem rızak sensin, çünkü biz rızta muhtacız. Elimiz yetişmiyor, demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik, çünkü biz memluküz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek Malik'imiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz, üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynasıyız. Hem sensin beni mutlak. Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir bina veriliyor. Demek beni sensin. Veren sensin. Hem sen hakikatisin Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici ciblesini görüyoruz. Hem sen bakisin. Çünkü biz fena ve zavalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umur mevcudat, tali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerine geliyor, maksutlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin. Ve herkese bütün mevcudatın külli ve cüz'i her birisi, birer reysel karani gibi bir münacat manevi suretinde bir aynadarlıkları var. acz ve hak kusurlarıyla, kudret ve kemal-i ilahiyi ilan ediyorlar. Dokuzuncu kelime, hayr. Yani bütün hayrat O'nun elinde, bütün hasanat O'nun defterinde, bütün ihsanat O'nun hazinesindedir. Öyleyse hayır isteyen O'ndan istemeli, iyilik arzu eden O'na yalvarmalı. Şu kelimenin hakikatını kat'i bir surette göstermek için, ilmi ilahinin hassiz delillerinden bir geniş delilinin emarelerine ve ağlarına şöyle işaret eder ve deriz ki, şu keynatta görünen efal ile tasarruf edip icat eden sani'in bir muhit ilmi var. Ve o ilim onun zatının hassai, lazime zaruriyesidir, infikâki muhaldir. Nasıl ki güneşin zatı bulunup ziyası bulunmamak kabil değil, öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki, şu muntazam mevcudatı icad eden zatin ilmi ondan intikah etsin. Şu ilmi muhit o zata lazım olduğu gibi taalluk cihetiyle her şeye dahil lazımdır. Yani hiçbir şey ondan gizlenmesi kabil değildir. Perdesiz güneşe karşı zemin yüzündeki eşya güneşi görmemesi kabil olmadığı gibi. O Ali i zülcelal'in nur -i ilmine karşı eşyanın gizlenmesi bin derece daha gayrı kabildir muhayyir. Çünkü huzur var. Yani her şey daire-i nazarındadır ve mukabildir ve daire-i şuhudundadır ve her şeyin nüfuzu var. Şu camit güneş, şu aciz insan, şu şuursuz, röntgen şuar gibi zihinurlar, hadis, nakis, arezi oldukları halde onların nurları mukabilindeki her şey görüp nüfuz ederlerse, elbette vacib ve muhit ve zati olan nuru ilmi ezemiden hiçbir şey gizlenemez ve haricinde kalamaz. Şu hakikata işaret eden kainatın hak ve hesaba gelmez alametleri, ayetleri vardır, ez cümle. Bütün mevcudatta görünen bütün hikmetler o ilme işaret eder. Çünkü hikmetle iş görmek ilimle olur. Hem bütün inayetler, tezyinatlar o ilme işaret eder. İnayetkârâne, lütufkârâne iş gören elbette bilir ve bilerek yapar. Hem her biri birer mizan içindeki bütün intizamlı mevcudat, Ve her biri birer intizam içindeki bütün mizanlı ve ölçülü heyat yine o ilmi muhite işaret eder. Çünkü hikmetle iş görmek ilimle olur. Hem bütün inayetler, kesinatlar o ilme işaret eder. Ölçü ile, kartı ile salatkârâne yapan elbette kuvvetli bir ilme istinad eder. Hem bütün mevcudatta görünen muntazam miktarlar, hikmet ve maslahata göre biçilmiş şekiller bir kazanın distoruyla, ve kaderin pergeliğiyle tanzim edilmiş gibi meyvedar vaziyetler ve heyetler bir ilm muhiti gösteriyor. Evet eşyaya ayrı ayrı muntazam suretler vermek, her şeyin mesali hayatıyesine ve vücuduna layık, mahsus bir şekil vermek bir ilm muhitle olur, başka surette olamaz. Hem bütün zihayata, her birisine layık bir tarzda, münasip vakitte, unmadığı yerde rızıklarını vermek, bir ilm muhitle olur. Çünkü rızkı gönderen, rızke muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek, ihtiyacını idrak edecek. Sonra rızkını layık bir tarzda verebilir. Hem umum zihayatın, İbham ünvanı altında bir kanun-ı bağlı olan ecelleri, ölümleri, bir ilm muhiti gösteriyor. Çünkü her taifenin, gerçi fertlerin zahiren muayyen bir vakte eceli görünmüyor. Fakat o taifenin iki hap ortasında maktup bir zamanda ecelleri muayyendir. o ecel nihamında o şeyin arkasında vazifesini idame edecek olan neticesinin meyvesinin çekirdeğinin muhafazası ve bir taze hayata ettirmesi yine o ilmi muhiti gösteriyor hem bütün mevcudata şamil her bir mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı bir rahmeti vasıta içinde bir ilmi muhiti gösteriyor çünkü mesela Zihayatın etfallerini sütle iaşi eden ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmurla yardım eden, elbette etfali tanır, ihtiyaçlarını bilir ve o nebatatı görür. Ve yağmurun onlara lüzumunu derk eder, sonra gönderir. Daha keza bütün hikmetli, inayetli rahmetinin fıssız cilveleri bir ilmi muhiti gösteriyor. Hem bütün eşyanın sanatındaki ihtimamat ve sanatkarana tasvirat, ve mahirane tezginat, bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü binler vaziyeti muhtemeli içinde muntazam ve müzeyyen, sallatlı ve hikmetli bir vaziyeti intikhab etmek derin bir ilimle olur. Bütün eşyadaki şu karz-i bir ilmi muhiti gösteriyor. Hem icat ve ibda eşyada kemal-i suhulek, bir ilme i delalet eder. Çünkü bir işte kolaylık ve bir vaziyette suhulek, dereceyi ilim ve maharetle mütenasiptir. Ne kadar ziyade bilse, o derece kolay yapar. İşte şu sırra binaen, her biri birer mucize olan at olan mevcudata bakıyoruz ki, hayret numa bir derecede suhuretle, kolaylıkla, külfetsiz, dağdağasız, kısa bir zamanda, fakat muciz numa bir surette icat edilir. Demek tatsız bir ilim vardır ki, hadsiz suhuretle yapılır. Bahar keza, meskur emareler gibi binler alamet-i sadıka var ki, Şu kainatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi vardır. Ve her şeyi bütün ile bilir, sonra yapar. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Elbette insanları ve insanların amellerini görür. Ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetinin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Ey insan! Aklını başına al, dikkat et. ''Nasıl bir zatsanı bilir ve bakar, bil ve ayır?'' Eğer denirse, ''Yalnız ilim kafi değildir. İrade dahi lazımdır. İrade olmazsa ilim kafi gelmez.'' El cevap, ''Bütün mevcudat nasıl ki bir ilm-i muhite ve şehadet eder, böyle de, o ilm muhit sahibinin irade-i dahi delalet eder, şöyle ki, ''Her bir şeye, hususen her bir da pek çok müşevveş ihtimalat içinde muayyen bir ihtimalle ve pek çok akim yollar içinde, neticeli bir yolla ve pek çok imkanat içinde mütereddit iken gayet muntazam bir teşebbüs verilmesi, hassiz cihetlerle bir irade-i gösteriyor. Çünkü her şeyin vücudunu ihata eden hassiz imkanat ve ihtimalat içinde ve semeresiz akim yollarda ve karışık ve yetmesak ser gibi nizansız akan camit unsurlardan, gayet hassas bir ölçüyle, nazik bir kartıyla ve gayet ince bir intizamla, nazenin bir nisanla verilen mevzun şekil ve mutazam teşekhuz, bir zarure ve bir bedahe, belki bir müşahede, bir irade-i eseri olduğunu gösterir. Çünkü hassiz vaziyetler içinde bir vaziyete intikhab etmek, bir taksis, bir tercih, bir kas ve bir irade ile olur ve amt ve arzu ile taksis edilir. Elbette tahsis bir muhassısı iktiza eder, tercih bir müreccihi ister, muhassıs ve müreccih ise iradedir. Mesela insan gibi yüzler muhtelif cihazat ve alatın mekanası hükmünde olan bir vücudun bir katresudan ve yüzer muhtelif azası bulunan bir kuşun basit bir yumurtadan ve yüzer muhtelif kısımlara ayrılan bir ağacın basit bir çekirdekten icatları kudret ve ilme şehadet ettikleri gibi gayet tak'i ve zaruri bir tarzda onların saniyinde bir irade-i kübüyeye delalet ederler ki o irade ile o şeyin her şeyini tahsis eder ve o irade ile her cüz'üne her uzvuna her kısmına ayrı has bir şekil verir bir vaziyet bildirir. en hasıl nasıl ki esyada mesela hayvanattaki ehemmiyetli azamı esasa ...ve netaiş itibariyle birbirlerine benzeyişleri ve tevafukları ve bir tek sikseyi vahdet izhar etmeleri... ...nasıl katli olarak delalet ediyor ki, umum hayvanatın sanii birdir, vahittir, ahattir, öyle de... ...o hayvanatın ayrı ayrı teşeffüsleri ve simalarındaki başka başka hikmetli taayyün ve yüzleri delalet eder ki... ...onların sani vahidi faili muhtardır ve iradelidir... İstediğini yapar, istemediğini yapmaz. Kas ve irade ile işler. Madem bilmi ilahiye ve irade-i Rabbaniye'ye mevcudat adedince, belki mevcudatın şuunatı adedince delalet ve şahadet vardır. Elbette bir kısım filozofların irade-i ilahiye-i ve bir kısım ehli bid'atın kaderi inkar ve bir kısım ehli dalaletin cüz'iyata adem-i ıddılâ onu iddia etmeleri Ve tabiiyyunun bir kısım mevcudatı tabiat ve esbabı ispat etmeleri mevcudat adedince muzaaf bir yalancılıktır. Ve mevcudatın şuunatı adedince muzaaf bir dalalet divanelidir. Çünkü hatsiz şehadet-i sadıkayı tekzip eden hadsiz bir yalancılık işlemiş olur. İşte meşiyet ilahiye ile vücuda gelen işlerde inşallah, inşallah yerinde bilerek tabi, tabi demek ne kadar hata ve muhalif hakikat olduğunu kıyas et. Onunki kelime ve şeyin kadir yani hiçbir şey ona ağır gelemez. Daire-i imkanda ne kadar eşya var o eşyaya gayet kolay vücut giydirebilir ve o derece ona kolay ve rahattır ki innema emruhu iza arada şey'a ila ahir bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işe sadece on demektir. O da onu verir. Sırrıyla güya yalnız emreder, yapılır. Nasıl ki gayet mahir bir sanatkar, ziyade kolay bir tarzda, elini işe dokundurur dokundurmaz makine gibi işler ve o sürat ve mahareti ifade için denilir ki o iş ve sanat ona o kadar musaffardır ki güya emriyle, dokunmasıyla işler oluyor. Sanatlar vücuda geliyor. Öyle de Kadir-i kudretine karşı, eşyanın nihayet derecede musahhariyet ve itaatine ve o kudretin nihayet derecede külfetsiz ve suhuletle iş gördüğüne işareten ferman eder. Şu hakikat-i uzmanın hassiz esrarından beş sırrını beş müdde beyan edeceğiz. Birincisi, kudret-i ilahiyeye nispeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. Bir nev'in umum efradıyla icadı, bir fert kadar külfessiz ve rahattır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı icat etmek bir çiçek kadar rahattır. Şu sırrı izah ve ispat eden haşr Dair 10. sözün ahirinde hem melaike ve bekai ruh ve Dair 29. sözde Haşr meselesinde ikinci esasın beyanında zikredilen nuran sırrı, şeffafiye sırrı, mukabele sırrı, muvazene sırrı, intizam sırrı, itaat sırrı, tecercüt sırrı altı temsille ispat edilerek gösterilmiştir ki kudret ilahiye nispeten yıldızlar zerreler gibi kolaydır. Hassiz efrat bir terk kadar külfessiz ve rahatça icat edilir. Madem o iki sözde bu altı sır ispat edilmiş, onlara havale ederek burada kısa keseriz. İkincisi, Kudret-i İlahiye'yi nispeten her şey misavi olduğuna delil-i tatı ve bürhan-i sâtı şudur ki, Hayvanet ve nebatatın icadında gözümüzle görüyoruz, Hatsiz bir sehavet ve kesvet içinde nihayet derecede bir itkan, bir hüsnü sânat bulunuyor. Hem nihayet derecede karışıklık ve ihtilak içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik görünüyor. Hem nihayet derecede mevzuliyet ve hüsnat içinde nihayet derecede sanatçı kıymetlilik ve hırkatçı güzellik bulunuyor. Hem nihayet derecede sanatkarane bir surette çok cihazata ve çok zamana muhtaç olmakla beraber gayet derecede suhuretle ve süratle icat ediliyor. Adeta birden ve hiçten o mucizatı sanat vücuda geliyor. İşte bir müşahede her mevsimde ruh-i zeminde gördüğümüz bu faaliyet kudret katiyen delalet eder ki şu efalin menba olan kudrete nispeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. Vahatsiz efradın icadı ve idareleri bir fark kadar rahatça icat ve idare edilir. Üçüncüsü, şu kainatta şu görünen tasarrufat ve efal ile hükmeden sani kadirin kudretine nispeten en büyükün küm En küçük cüz kadar kolay gelir. Efratça kesretli bir küllinin icadı bir tek cüz'inin icadı kadar sıhuretlidir. Ve en adi bir cüz'ide en yüksek bir kıymet sahat gösterilebilir. Şu hakikatın sırrı hikmete hikmeti üç menba'dan çıkar. Evvela imdad-ı vahidiyetten, saniyen yüzlü vahdetten, salisen tecelli ahadiyetten, Birinci menbaa olan imdadı vahdiyet, Yani her şey ve bütün eşya bir tek zatın mülkü olsa o vakit vahidiyet ciyetiyle her bir şeyin arkasında bütün eşyanın kuvvetini tahşib edebilir. Ve bütün eşya bir tek şey gibi kolayca idare edilir. Şu sırrı şöyle bir temsille fehme takrib için deriz. Mesela nasıl ki bir memleketin tek bir padişahı bulunsa o padişah. o vahdet saltanat kanunu cihetiyle her bir neferin arkasında bir ordu kuvvet maneviyesini tahcit edebilir ve edebildiği için o nefer bir şahı esir edebilir ve şahın fevkinde padişahın namına hükmedebilir hem o padişah vahdiyeti saltanat sızıyla bir neferi ve bir memuru istihdam ve idare ettiği gibi bütün orduyu ve bütün memurlarını idare edebilir güya vahidiyeti saltanatıyla herkesi, herkesi, şeyi bir ferdin imdadına gönderebilir ve her bir ferdi bütün efrat kadar bir kuvvete istinad edebilir. Yani ondan medet alabilir, eğer o vahidiyeti saltanat ipi çözülse ve başı bozukluğa dönse, o vakit her bir nefer hessiz bir kuvveti birden kaybedip, yüksek bir makamını nüfuzdan sukurt eder, adi bir adam makamına gelir. ve onların idare ve istihdamları efrak adedince müşkilat meydan eder. Aynen öyle de. Ve lillahil mefelul a'la şu kainatın sanii vahit olduğundan her bir şeye karşı bütün eşyaya müteveccih olan esma-ı eder. Ve nihayetsiz bir sanatla kıymetkar bir surette ican eder. Lüzum olsa bütün eşya ile bir tek şeye bakar baktırır, medet verir ve kuvvetli yapar ve bütün eşyayı dahi o vahidiyyat sırrıyla bir tek şey gibi icat eder, tasarruf eder, idare eder. İşte şu imdad-ı vahidiyyat sırrıyladır ki şu kainatta nihayet derecede mevzuliyet ve ucuzluk içinde, nihayet derecede sanatça ve kıymetçe yüksek ve âli bir keyfiyet görünüyor. İkinci benba olan yusra vahdet, yani yusra Dirlik usulüyle bir merkezde, bir elden, bir kanunla olan işler dayet derecede kolaylık veriyor. Müteaddit merkezlere, müteaddit kanuna, müteaddit ellere dağılsa müşkilat teyda eder. Mesela nasıl ki bir ordunun bütün neferatının bir merkezden, bir kanunla, bir kumandana azam emriyle esasat-ı teçhiziyyeleri yapılsa bir tek nefer kadar kolay olur. Eğer ayrı ayrı fabrikalarda, ayrı ayrı merkezlerde teçhizatları yapılsa, bir ordunun teçhizine lazım olan bütün askeri fabrikalar, bir tek neferin teçhizatı için lazım gelir. Demek eğer vahdete istina edilse bir ordu, bir nefer kadar kolay olur. Eğer vahdet olmazsa bir nefer, bir ordu kadar. Teçhizin esasatı cihetinde müşkilat peydah eder. Hem bir acil meyvelerine, vahdet noktasında bir merkeze, bir kanuna Bir köke istinaden maddi hayatı hayatiyye verirse binler meyveler tek bir meyve gibi kolay olur. Eğer her bir meyve ayrı ayrı merkeze vakt edilse ve ayrı ayrı mevad hayatı hayatiyyeleri gönderilse her bir meyve bütün ağaç kadar müşkilat peydar eder. Çünkü bütün ağaca lazım olan mevad hayatıye her bir meyve için dahi lazımdır. İşte şu iki temsil gibi. وَلِلَّهِ الْنَثَلُ الْاَعْلَى Şu kainatın sanii vahid-i ahad olduğu için vahdetle iş görür. Ve vahdetle iş gördüğü için bütün eşya bir tek şey kadar kolay olur. Hem bir tek şeyi sanatça bütün eşya kadar kıymetli yapabilir. Ve hadsiz efradı gayet kıymetli bir surette icat ederek şu görünen hadsiz mevzuliyet ve nihayetsiz ucuzluk insanıyla cudu mutlakını gösterir, ve hafsiz sahavetini ve nihayetsiz hallakiyetini izhar eder. Üçüncü menba olan tecelli-i yani sani-i zülcelal, cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz. Ve kevn ve mekan onun şuhuduna ve huzuruna müdahale edemez. Ve vesait ve ecran onun fiiline perde çekemez. Teveccühünde tecezzi ve intisam olmaz. Bir olmaz. Bir şey, bir şeye mani olmaz. ''Hetsiz efali bir fiil gibi yapar. Onun içindir ki, bir çekirdekte koca bir ağaca manen derc gibi, bir alemi bir tek fertle edebilir. Bütün alem bir tek fert gibi dest-i kudretinde çevrilir. Şu sırrı başka sözlerde izah ettiğimiz gibi deriz ki, nasıl ki? Nuraniyet itibarıyla bir derece kayıtsız olan güneşin timsali, her bir cilalı parlak şeyde temsil eder. Binlerle... Milyonlarla aynalar nuruna mukabil gelse, bir tek ayna gibi intisam etmeden, bizzat her birinde cille-i misaliyesi bulunur. Eğer aynanın istidadı olsa, güneş azametiyle onda asarını gösterebilir. Bir şey, bir şeye mani olamaz. Binler bir gibi ve binler yere bir yer gibi kolay girer. Her bir yer, binler yer kadar o güneşin cillesine mashar olur. İşte, وَلِلَّهِ مَثَلُ Şu ki aynas sanii zülcelalinin nur olan bütün sıfatıyla ve nurani olan bütün esmasıyla, teveccüh-i ahadiyyat öyle bir tecellisi var ki, hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazır ve nazirdir. Teveccühünde inkısam olmaz, aynı anda her yerde kürfetsiz, müzahamesiz her işi yapar. İşte şu imdad-ı vahdiyet ve yusru vahdet ve tecelli-i ahadiyyat sırrıyladır ki, Bütün mevcudat bir tek saniye verildiği vakit. O bütün mevcudat bir tek mevcut gibi kolay ve suhuletli olur. Ve her bir mevcut üstü sanatça bütün mevcudat kadar kıymetli olabilir. Nasıl ki mevcudatın hadsiz mevzuliyet içinde, her bir fertte hadsiz deka iki sanatın bulunması bu hakikati gösteriyor. Eğer o mevcudat doğrudan doğruya bir tek saniye verilmezse, o zaman her bir mevcut, bütün mevcudat kadar müşkilatlı olur. Ve bütün mevcudat bir tek mevcut kıymetine sukuk eder, iner. Şu halde ya hiçbir şey vücuda gelmeyecek, veya gelse de kıymetsiz, hiç inecektir? İşte şu sırdandır ki, ahal felsefenin en ziyade ileri gidenlere olan iler, tariki haktan yüzlerini çevirdiklerinden, küfür ve balalet tarikine bakmışlar. Görmüşler ki, şirk yolu tarik ve tevhid yolundan yüz bin defa daha müşkilatlıdır. Nihayet derecede gayri makuldur. Onun için bir mecburiye, her şeyin vücudunu intihar ederek akıldan istifa etmişler. Dördüncüsü, şu kainatta şu görünen, efal ile eden, Zat-ı Kadir'in kudretine müspeten, cennetin icadı bir bahar kadar kolay. Ve bir baharın icadı bir çiçek kadar kolaydır. Ve bir çiçeğin mehasin sanatı ve letaif-i bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Şu hakikatın sırrı üç şeydir. Birincisi, sânîdeki vücut ile tecerrüt. İkincisi, mahiyetinin mübâyenetiyle adem-i takayyüd. Üçüncüsü, adem-i tahayyüz ile adem-i tecessidir. Birincisi, Vücut ve tecerrüdün kolayda ve nihayetsiz suhulete sebebiyet vermeleri gayetlerin bir sırdır. Onu bir temsil ile fehme takrib edeceğiz şöyle ki, Vücut mertebeleri muhteliftir ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için vücutta Rusuhu bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi, o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağı kadardır. ve o daha istihar eder. Mesela, âlem-i sahadetten olan kafadaki haldan kadar kuvve-i hafıza, Alem i manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Ve Alem i hariciden olan tırnak kadar bir ayine vücudun, âlem-i misal tabakasından koca bir şehri içine alır. Ve o Alem i hariciden olan o ayna, ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadiyeleri olsaydı, bir zerreci vücudu haricileri kuvvetiyle o vücudu manevide ve misalide hassız tasavvufat ve tahavvulat yapabilirlerdi. Demek vücut rüsuh fayda ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Az bir şey çok hükmüne geçer. Hususen vücud rüsuh tam kazandıktan sonra maddeden mücerret ise kayıt altına girmezse o vakit tüsi bir cillesi sahir hafif tabakatı vücudun çok alemlerini çevirebilir. İşte vücudu. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Şu kainatun sanii zülcelali vacibir vücuttur. Yani onun vücudu zatidir, ezeliidir ebedidir, adem-i mümtenidir, zeval muhaldir ve tabakat-ı vücudun en rasihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat-ı vücut, onun vücuduna nispeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. Ve o derece vücudu vacib, rasih ve hakikatlı, Ve vücud mümkünat o derece hafif ve zayıftır ki, Muhiddin-i gibi çok ehli tahkik, sair tabakat vücudu evham ve hayal derecesine indirmişler. La mevcud-i demişler. Yani vacib-i vücuda başka şeylere vücut denilmemeli. Onlar vücut unvanına layık değillerdir diye hükmetmişler. İşte vacibin i vücudun hem vacib, hem zati olan kudretine karşı, Mevcudatın hem hadis hem arizi vücutları ve mümkünatın hem kararsız hem kuvvetsiz subukları elbette nihayet derecede kolay ve hafif gelir. Bütün ruhları haş-ı azamda ihya edip muhakeme etmek bir baharda, belki bir bahçede, belki bir ağaçta haşir ve neşretli yaprağı ve çiçek ve meyveler kadar kolaydır. İkinci sır. Mübâyenet-i mahiyet ve adem-i takayyüdün kolaylığa sebebiyeti ise şudur ki, sani kainat elbette kainat kendisinden değildir. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Öyleyse kainat dairesindeki manialar, kayıtlar onun önüne geçemez. Onun icraatını taklit edemez. Bütün kainatı birden tasavvuf edip çevirebilir. Eğer kainat yüzündeki görünen tasavvufat ve efal kainatı hevale edilse, o kadar müşkilat ve karışıklığa sebebi getirir ki hiçbir intizam kalmadığı gibi hiçbir şey dahi vücutta kalmaz, belki vücuda gelemez. Mesela nasıl ki kemerli kubbelerdeki ustalık sanatı o kubbedeki taşlar havale edilse ve bir taburun zabite ait idaresi neferata bırakılsa, ya hiç vücuda gelmez veyahut çok müşkilat ve karışıklık içinde intizamsız bir vaziyeti alacak, Halbuki o kubbelerdeki taşlara vaziyet vermek için taş nevinden olmayan bir ustaya verilse ve taburdaki neferatın idaresi mertebe itibariyle zabitlik mahiyetine haiz olan bir zabite havale edilse hem sanat kolay olur hem tedbir ve idare suretli olur. Çünkü taşlar ve neferler birbirine mani olurlar. Usta ve zabit ise manisiz her noktaya bakar, idare eder. İşte bu. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Vâcibil vücudun mahiyet-i kussiyyesi, mahiyet mümkünat cinsinden değildir. Belki bütün hakaik-i kainat, o mahiyetin esma iflasından olan hak isminin şualarıdır. Madem mahiyet-i mukaddesisi hem vâcibil vücuttur, hem maddeden mücerreddir, hem bütün mahiyata muhaliftir, misli, misali, mesili yoktur. Elbette o zat-ı zülcelalin, o kudret-i ezeliyyesine nispeten, bütün kainatın idaresi ve terbiyesi bir bahar belki bir ağaç kadar kolaydır. Haşa azam ve dar ahiret, cennet ve cehennemin icadı bir yüz mevsiminde ölmüş ağaçların yeniden bir baharda ihyaları kadar kolaydır. Üçüncü sır, adem-i yüz ve adem-i tecezinin nihayet derecede olan kolaylığa sebebiyet vermelerinin sırrı ise şudur ki madem Sani Kadir mekandan münezzehtir. Elbette kudretiyle her mekanda hazır sayılır. Ve madem tecezzi ve intisam yoktur, elbette her şeye karşı bütün esmasıyla müteveccüh olabilir. Ve madem her yerde hazır ve her şeyin müteveccüh olur, öyleyse mevcudat ve vesait ve ecran onun efaline mümanat etmez, taahhüt etmez. Belki hiç lüzum yok. Faraza lüzum olsa elektriğin telleri gibi ve ağacın dalları gibi ve insanın damarları gibi eşya -i tesirat, ve i teshilat ve vasitayı busuru hayat ve sebebi sürat-ı efal hükmüne geçer. Tavik, takyid, men de müdahale şöyle dursun. Belki teshil ve tesli'i ve ishale vesilin hükmüne geçer. Demek Kadir-i Zulcelal'in tasavvufat kudretine her şey itaat ve inkiyat cihetinde ihtiyaç yok. Eğer ihtiyaç olsa Kolaylığa vesile olur. En hasıl Sani kadir, tülfetsiz, mualecesiz, süratle, suhuletle her şeyi o şeye layık bir surette halk eder. Külliyatı cüciyat kadar kolay icat eder. Cüciyatı külliyat kadar sanatlı halk eder. Evet, külliyatı ve semavatı ve arzı halk eden kim ise semavat ve arzı olan cüciyatı ve efradı zirayatiyeyi halk eden elbette yine otur Ve ondan başka olamaz. Çünkü o küçük cüz'iyat, o külliyatın meyveleri, çekirdekleri, misal-ı musakharlarıdır. Hem o cüz'iyatı icat eden kim ise, cüz'iyatı ihata eden unsurları ve semavat ve arzı dahi o halk etmiştir. Çünkü görüyoruz ki cüz'iyat külliyatı nispeten birer çekirdek, birer küçük musha Öyleyse o cüz'ileri halk eden zatın elinde anasır-ı ve semavat, ve arz bulunmalıdır ta ki hikmetinin düsturlarıyla ve ilminin mizanlarıyla o külli ve muhit mevcudatın hülasalarını... manalarını, numunelerini o küçücük misal-ı sakarlar hükmünde olan cüz'iyatta dârcede bir isim evet acayip sanat ve bir ve garayib-i noktasında maktısında cüz'iyat külliyattan geri değil çiçekler yıldızlardan aşağı değil çekirdekler ağaçların mağdunununda değil Belki çekirdekteki makş kadar kader olan manevi ağaç, bağdaki nesli kudret olan mücessem ağaçtan daha aciptir. Ve hılkat-ı insaniye, hılkat alemden daha aciptir. Nasıl ki bir cevher-i fert üstünde eski bir zerratıyla bir Kur'an-ı hikmet yazılsa, semavat yüzündeki yıldızlarla yazılan bir Kur'an-ı azametten kıymetçe daha ehemmiyette olabilir, öyle değil. Çok küçük iyatlar var, mucizat sanatça külliyattan üstündür. Beşincisi, sabık beyanatımızda icadı mahlukatta görünen hadsiz kolaylık, gayet derecede çabukluk, nihayetsiz sürat-ı efal, nihayetsiz suhuletle icad-ı eşyanın sırlarını, hikmetlerini bir derece gösterdik. İstersin nihayetsiz sürat ve hadsiz suhuletle vücud-ı eşya. Ehli Hidayet'e şöyle kat'i bir kanaat verir ki mahlukati icad eden zatın kudrekene nispeten cennetler baharlar kadar baharlar bahçeler kadar bahçeler çiçekler kadar kolay gelir ma halkukum vela bâfukum illa ke nefsim vahide sizin yaratılmanızla diriltilmenizde tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir Sırrıyla Mev-i Beşer'in haşir ve meşri, bir tek nefsin imate ve ihyası gibi suhuretlidir. İnkânet illâ seyyâten vâhideh fe idâhum cemî'un nedeyne muhtarum. Tek bir sesledir ki hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. Kasrihi bütün insanları haşirde ihya etmek istirahat için dağılan bir orduyu bir boru sesiyle toplamak kadar kolaydır. İşte şu hadsiz sürat ve nihayetsiz suhulet bilbedahe kudret-i sani'in kemaline ve her şey ona nispeten kolay olduğuna delil-i kat'i ve bürhan-ı olduğu halde ehl-i nazarında sani'in kudretiyle eşyamin teşkili ve icadı ki vücut derecesinde suhuletlidir. Bin derece muhal olan kendi kendine teşekkib ile iltibası sebep olmuştur. Yine... Bazı adi şeylerin vücuda gelmelerini çok kolay gördükleri için onların teşkilini teşekkül tevehüm ediyorlar. Yani icat edilmiyorlar. Belki kendi kendine vücut buluyorlar. İşte gel, ahmaklığın nihayetsiz derecatına bak ki nihayetsiz bir kudretin delilini onun ademine delil yapar. Nihayetsiz muhalet hapsını açar. Çünkü o halde sani aleme lazım olan nihayetsiz kudret ve muhit ilim gibi evsaf-ü kemal, her mahlukun her zerresine verilmek lazım gelir. Ta kendi kendine teşekkül edebilsin. 11 kelime. Ve ileyh-ül -il masir, yani dar-ı faniden dar-ı bakiye dönülecek. Ve kadim-i bakiye'nin makar-ı saltanat -ı gidilecek. Ve kesret-i esbatdan vahid-i zülcelal'in kudretine gidilecek. Dünyadan ahirete geçilecek. Merciiniz onun dergahıdır. Mâlcîniz onun rahmetidir ve her Şu kelimenin bunlar gibi ifade ettiği pek çok hakikatlar var. Şu hakikatların içinde sadık ebediyeye ile cennete döneceğinizi ifade eden hakikat ise 10. sözün 12 burhanı kat'î yakînî ile ve 29. sözün pek çok denâî ka'ta ait tazammun eden altı esası o derece kat'î ispat edilmiştir ki Başka beyana hacet bırakmıyor. Gurubeden güneşin ertesi sabah yeniden tulu edeceği katkiyetinde o iki söz ispat etmişler ki, şu dünyanın manevi güneşi olan hayat dahi harab dünya ile grubundan sonra haşrın sabahında baki bir surette tulu edecektir. Ve cin ve insin bir kısmı saadet ebediyeye ve bir kısmı da şekavet ebediyeye masraf olacaktır. Madem onuncu ve yirmi dokuzuncu sözler bu hakikatı kemaliyle ispat etmişler, sözü onları havale edip yalnız deriz ki, sabık beyanatta kati ispat edildiği üzere nihayetsiz bir ilm muhit ve haksız bir irade-i ve nihayetsiz bir kudreti mutlaka sahibi olan şu kainatın sani hakimi ve şu insanların halik rahimi, bütün semavi kitapları ve fermanlarıyla cenneti ve saadet ebediyeyi Mev-i ehli imanına vaat etmiştir. Madem vaat etmiştir, elbette yapacaktır. Çünkü vaadinde hulf ona muhaldir. Çünkü vaadini ifa etmemek gayet çirkin bir noksandır. Kamil mutlak. Noksandan münezzeh ve mukaddestir. Vaat ettiğini yapmamak ya cehlinden veya aczinden yapamaz. Halbuki o kadir mutlak. ve alim-i şey hakkında cehil ve aciz muhal olduğundan khulf-ul dahi muhaldir. Hem başka fakhri alem aleyhissalatu vesselam olarak bütün enbiya ve evliya ve asliya ve ehli iman mütemadiyen o rahim kerimden vaat ettiği saadet-i rica edip yalvarıyorlar ve niyaz edip istiyorlar. Hem bütün esma-i isma ile beraber istiyorlar. Çünkü başta şefkati ve rahmeti, adaleti ve hikmeti, ve rahman ve rahim, adil ve hakim isimleri, ve rububiyeti ve saltanatı, ve Rab ve Allah isimleri gibi ekser esma-ısnası, daire-i ahireti, ve saadet-i ebediye -i iktiza ve istizam ederler, ve tahakkukuna şehadet ve delalet ediyorlar. Belki onuncu sözde ispat edildiği gibi bütün mevcudadır. ...bütün hakaikiyle dar-ı ahirete işaret ediyorlar. Hem ferman-ı azam olan Kur'an-ı Hakim, ...binler ayet ve deyginatıyla ve berahini sadıkay kat'iyyesiyle o hakikati gösteriyor ve talim ediyor. Ve nevdi beşerin mabih-i iftiharı olan Habibi Ekrem, ...binler mucizatı vahire vahireyi ederek, ...bütün hayatında, bütün kuvvetiyle o hakikati ders vermiş. ispat etmiş, ilan etmiş, görmüş ve göstermiş. Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh ve ala alihi ve sahbihi bi aded anfasi ahli jenna fi jenna vahşurna ve nashire hazel mektub ve rufakaihu ve sahibahu sa'iden ve validina ve ihvanina ve tahta ma alihi rahmet rahmetiki ya Erhamerrahimin, amin, amin. Allah'ım, ona, alimen ashabına, cennetteki ehl cennetin nefesleri sayısınca salat ve ve bereket ihsan et. Bizi bu kitabın nasilini, arkadaşlarını, sahibi olan Saidi, anne ve babalarımızı, erkek ve kız kardeşlerimizi, onun sancağı altında sahipler olarak başvurdu. Bizi O'nun sefaatiyle rızıklandır. Bizi O'nun an ve beraber rahmetinle cennete koy. Ey Erhamurrahimin, amin, amin. Rabbena la tuakhirna innesina ev akta'na. Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşer de, bir kusur işlersek bizi O'nun hesaba çekme. Rabbena ve hedeytena ve heblena minledünke rahme, inneke Ey Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Nice katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sen misin? Rabbiş rahli sadri ve emri vahlül ukdetem millisani. Ey Rabbim, gönlüme genişlikler, işimi kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz. ta ki sözümü iyice anlasınlar Rabbena teqabbel minna inneke entes semil alim dualarımızı kabul et ey Rabbimiz her şeyi hakkıyla işiten de her şeyi hakkıyla bilen de ancak sensin misin ve tub aleyna inneke rahim tevbimizi kabul et muhakkak ki tevbeleri çok kabul eden ve rahmeti her şeyi kuşatan ancak sensin misin subhanike la immelena İllâ me'allemtenâ İnneke entel alîmul hakim Seni her türlü nukzandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sen misin? 20. mektubun 10. kerimesine zehir Bismihi subhanehu Ve inni şeyin illa yusebbihu bihamdih Onun adıyla O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. Daraba <gülüyor> Allah mesela reculan Birçok geçimsiz kimsenin ortaklığı altındaki bir köleyi Allah misnel olarak verdi. Sonra Sen çok yerlerde demişsin ki, vahdette nihayet derecede kolaylık var. Kesrette ve şirkte nihayet müşkilat oluyor. Vahdette vücut derecesinde bir suhulet var. Şirkte imtina derecesinde bir suhulet var diyorsun. Halbuki gösterdiğin müşkilat ve muhalat vahdet tarafında da cereyan eder. Mesela diyorsun, eğer zerreler memur olmazlarsa her bir zerrede ya bir ilmi muhit, Veya bir kudret mutlaka veya hassiz manevi makineler, matbaalar bulunmak lazım gelir. Bu ise yüz derece muhaldir. Halbuki o sebepler memur ilahi de olsalar yine öyle bir mazhariyet lazım gelir. Ta hassiz muntazam vazifelerini yapabilsinler. Bunun halini isterim. En cevap, çok sözlerde izah ve ispat etmişiz ki bütün mevcudat bir tek saniye verilse bir tek mevcut gibi kolay ve suhuletli olur. Eğer müteaddit esnada ve tabiata isnat edilse, bir tek sinek semavat kadar, bir çiçek bir bahar kadar, bir meyve bir bahçe kadar müşkilatlı ve suuvetli olur. Madem şu mesele başka sözlerde izah ve ispat edilmiş, onlara havale edip şurada yalnız üç işaretle o hakikate karşı nefsin ikmi inanını temin edecek, üç temsil beyan edeceğiz. Birinci temsil. Mesela şeffaf, parlak bir zerdecik. bizzat kendi başıyla bir kibrit başı kadar bir nur içinde yerleşmez ve ona mastar olamaz. Kendi cihimi kadar ve mahiyeti miktarınca bil asale, cizhi, zerre gibi bir nuru olabilir. Fakat o zerrecik güneşe intisab edip ona karşı gözünü açıp baksa, o vakit o koca güneşi ziyasıyla, elvan-ı hatta mesafesiyle içine alabilir ve bir nevi tecelli azamına mızhav olur. Demek o zerde, kendi kendine kalsa bir zerre kadar ancak iş görebilir. Eğer güneşe memur ve mensup ve miras sayılsa güneş gibi, güneşin icraatındaki bir kısım ciddi numunelerini gösterebilir. İşte, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Her bir mevcut. Hatta her bir zelde eğer kesrete ve şirke ve esbaba ve tabiata ve kendi kendine isna edilse, o vakit her bir zelde her bir mevcut. ya bir ilm-i muhit ve kudret-i sahibi olmalı veyahut hissiz manevi makina ve matbaalar içinde teşekkür etmeli ta ona tevdi edilen acip vazifeleri yapabilirsin. Eğer o serdeler vahid-i ahada ismat edilse o vakit her bir maslu her bir serde ona mensul olur onun memuru hükmüne geçer şu intisabı onu tecelliye mazhar eder bu mazhariyet ve intisapla Nihayetsiz bir ilim ve kudrete istina eder. Halika'nın kuvvetiyle. Milyonlar defa kuvvet-i zatisinden fazla işleri, vazifeleri o intisab ve istinad sızlığı yapar. İkinci temsil. Mesela iki kardeş var. Birisi cesur, kendine güvenir. Diğeri hamiyetli, milliyetperverdir. Bir muharebe zamanında kendine güvenen adam devlete intisap etmez. Kendi başıyla iş görmek ister. Kendi kuvvetinin menbaalarını belinde taşımaya mecbur olur. Teşkizatını, cephanelerini kendi kuvvetine göre çekmeye mustardır. O şahsi ve küçük kuvvet miktarınca düşman ordusunun bir onbaşısıyla ancak mücadele eder. Fazla bir şey elinden gelmez. Öteki kardeş kendine güvenmiyor ve kendisini aciz, kuvvetsiz biliyor. Padişaha intisap etti, askere kaydedildi. O intisapla, koca bir ordu. Ona nokta istinad oldu ve o istinadla arkasında padişahın himmetiyle bir ordunun manevi kuvveti takşit edilebilir. Bir kuvve-i manevi ile harbe atıldı. Ta düşmanın mağlup ordusu içindeki şahın büyük bir müşirine rast geldi. Kendi padişahı namına seni esir ediyorum gel der esir eder getirir. Şu halin sırrı ve hikmeti şudur ki evvelki başı bozuk. Kendi menba kuvvetini ve teçhizatını kendisi taşımaya mecbur olduğu için gayet cüc'i iş görebilirdi. Şu memur ise kendi kuvvetinin menbaını taşımaya mecbur değil. Belki onu ordu ve padişah taşıyor. Mevcut telgraf ve telefon teline makinasını küçük bir telle rapt etmek gibi. Şu adam bu intisapla kendini o hassiz kuvvete rapt eder. İşte, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Eğer her mahluk her zerre doğrudan doğruya vahide ahada ısnat edilse ve onlar ona intisab etseler o vakit o intisab kuvvetiyle ve seyyidinin havriyle emriyle karınca kiravunun sarayını başına yitar, baş aşağı atar, sinek memrudu gebertip cehenneme atar, bir mikrop en cebbar bir zalimi kebre sokar. Buğday tanesi kadar çam çekirdeği, bir dal gibi bir çam ağacının tezgahı ve makinası hükmüne geçer. Havanın zerresi bütün çiçeklerin, meyvelerin ayrı ayrı işlerinde, teşekkül haklarında muntazaman, güzelce çalışabilir. Bütün bu kolaylık bilbedahe, memuriyet ve intisaptan ileri geliyor. Eğer iş başı bozukluğa dönse, ve kesrete ve kendi kendilerine bırakılıp çift yolunda girirse, O vakit her şey cirmi kadar ve şuuru miktarınca iş görebilir. Üçüncü temsil. Mesela iki arkadaş var. Hiç görmedikleri bir memleketin ahmaline dair istatistikli bir nevi coğrafya yazmak istiyorlar. Birisi o memleketin padişahına intisab edip telgraf ve telefon dailesini girer. On paralık bir telle kendi telefon makinasını devletin teline rapteder. eder. her yerle görüşür, muhabere eder, malumat alır. Gayet muntazam ve mükemmel coğrafya istatistiğine ait sanatkarane bir eser yapar. Öteki arkadaş ise ya 50 sene mütemadiyen gezecek ve müşkilatla her yeri görüp her hadiseyi istecek veyahut milyonlar lirayı saf edip devletin tel ve telefon temdidatı takar ve padişah gibi telgraf sahibi olacak. ta evvelki arkadaşı gibi o mükemmel eseri yapsın. Öyle de. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Eğer hadsiz eşya ve mahlukat vahid-i ahadav o vakit o irtibatla her şey birer mazhar olur. O kimse i ezelinin tecellisine, mazhariyetle, kavanin i hikmetine ve desatür ilmiyesine ve nevamis-i kudretine irtibat beydan eder. O vakit havl ve kuvvet-i ilahiye ile Her şey görür bir gözü ve her yere bakar bir yüzü ve her işe geçer bir sözü hükmünde bir cilvi-i Rabbaniye'ye olur. Eğer o intisat kesilse, o şey bütün eşyadan dahi inkata eder, cirmi kadar bir küçüklüğe sığışır. O halde bir ulûhiyet mutlaka sahibi olmalı ki, evvelki vaziyette gördüğü işleri görebilsin. En hasım. Vahid ve iman yolunda vücut derecesinde bir suhulet ve kolaylık var. Şirk ve espatta imkina derecesinde müşkülat ve suubet var. Çünkü bir vahid külfetsiz olarak kesir eşyaya bir vaziyet verir ve bir neticeyi istihsal eder. Eğer o vaziyeti almayı ve o neticeyi istihsal etmeyi o eşyayı kesireye havale edilse o vakit pek çok külfetle, ...ve pek çok hareketlerle ancak o vaziyet alınır... ...ve o netice istihzal edilir. Mesela, üçüncü mektupta denildiği gibi... ...semavat meydanında, şems ve kamera kumandası altında... ...yıldızlar ordusunu harekete getirmekle... ...her gece ve her sene şaşalı, tesbihkarane bir seyaran... ...ve cereyan vermek demek olan cazibedar... ...sevimli vaziyet semaviye ve mevsimlerin değişmesi gibi... ...büyük maslahatların vücut bulması demek olan o ulvi, hikmetli netici-i eğer vahdete o sultan-ı ezel kolayca arz gibi bir neferi o vaziyet ve o netice için ecran ulviye ulviyeye tayin eder. O vakit arz emir aldıktan sonra memuriyet meşkesinden mevledi gibi zikir ve sema kalkar. Az bir masrafla o güzel vaziyet hasıl olur, o mühim netice vücut bulur. Eğer arza sen dur karışma denilse ve o netice ve o vaziyetin istihsali de semavata havale edilse ve vahbetten kesrete ve şirke gidilse her gün ve her sene binler derece küre-i arzdan büyük olan milyonlar adedince yıldızlar hareket etmek, milyarlar sene mesafeyi 24 saatte ve bir senede kestirmek lazımdır. İlk yiyeceğim eram. Kur'an ve ahli iman, hassiz masluatı bir sani vahide verir. Doğrudan doğruya her işi ona islat eder. Vücut derecesinde suhuletli bir yolda gider, sirk eder. Ve ahli şirk ve tuğyan bir maslu vahidi hassiz esbabı islat ederek imtina derecesinde suhuletli bir yolda gider. Şu halde Kur'an yolunda bütün masluat ile dalalet yolunda bir maslu vahid beraberdirler. Hatta belki bütün eşyanın vahidden suduru, bir vahidin hadsiz eşyadan sudurundan çok derece estel ve kolaydır. Nasıl ki bir zabit bin neferin tedbirini bir nefer gibi kolay yapar. Ve bir neferin tedbiri bin zabit havale edilse bin nefer kadar müşkünatlı olur, keşmekeşe sebebiyet verir. İşte şu hakikatı, şu âyet azime... ayışık yani kim başına vuruyor, dağıtıyor. Daraballahu mesela raculan fihi mesela? Elhamdullahi bel Birçok geçimsiz insanın ortaklığı altındaki bir köle ile tek bir efendiye bağlı olan bir köleyi Allah misal olarak verdi. Bu ikisinin durumu bir olur mu? hamd Allah'a mahsustur. Lakin onların çoğu bunu bilmez. سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا أَلَّنْتَنَا اِنَّكَ اَمْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِمُ Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilme ve hikmeti her şeyi kuşatan sen misin? اللهم يَا أَحَدُوا يَا وَاحِدُوا يَا سَمَتْ يا من لا اله الا هو محضه لا شريك له يا من له الملك وله الحمد لا يامن يحيي ويميت يا من, من بيده الخير يا من هو على كل قدير يا من اليه المصير بحق اسرار هذه الكلمات اجعل ناشر هذه الرساله ورفقائه وصاحبه صائدا من الموحدين الكاملين ومن الصديقين المحققين ومن المؤمنين المتقين امين اللهم بحق سر احاديتك اجعل ناشر هذا الكتاب ناشرا لاسرار التوحيد وقلبه مظهرا لانوار الإيمان ولسانه ناطقا بحقائق القرآن امين آمين امين أي احاط بضاحيط بسميت اولان Ey ondan başka hiçbir ilah bulunmayan, ey bir olan ve hiçbir ki bulunmayan, ey bütün mülk onun olan ve bütün hamd ona mahsus olan, ey hayatı veren ve ölümü veren, ey bütün hayır elinde bulunan, ey her şeye hakkıyla kadir olan, ey bütün mahlukatın dönüşü ona olan Allah'ım. Bu kelimelerin hakkı için, bu risalenin naşirini, arkadaşlarını ve sahibi Said'i, kâmil muvahhidlerden ve muhakkik siddıklardan ve müttakî müminlerden eyle. Amin. Allah'ım. Ahadiyyatinin e sırcı hürmetine, bu kitabın naşirini, tevhidin esrarına bir naşir, kalbini imanın envarına ashar eyle Kur'an'ın Kur hakikiyle intak et. Amin. Amin.